Bir kimseyi biz nasıl Müslüman kabul edelim? Kelime-i söylerse biz Müslüman kabul edelim. Ha, bu mürcelik diyor. İşte ben Müslümanım derse, Müslüman sayarsan bu mürcelik diyor buna. İmanı nasıl ispatlasın bir adam? Bize imanlarını ispatlama mükellefiyet yok ki. İslamını ispatlama şeyi var. ya yani burayı ayıramıyorlar. Yani İslam, iman yani İslam ne demek, iman ne demek yani mesela teorik olarak bunun eğitimi verilirken öğrense bile uygulamada farklı şeyler sunduğu için aynı şeyi üreten adamlar tarafından farklı bir uygulama görüyorlar. Yani buradaki çelişkiyi fark edemiyorlar. Mesela en basit örnek veya daha önce gruba da attım Allah Resulüne suikast düzenli münafıklar 15 kişilik bir grup Allah Resul diyor ki bunlar diyor kıyamet gününe kadar Allah'ın düşmanıdırlar diyor. Lanet ediyor. Ama bunların e, isimlerini kimse açıklamıyor. Müslüman olarak Müslümanların arasında yaşıyorlar. Kayıt alabilir miyim hocam? Alabiliriz. Sonra bu öyle bir kimse, mesela Abdullah bin Ubey bin Selul, kafirlerden, müşriklerden birisine eman verse. Diğer bütün Müslümanları bağlıyor. E böyleyken siz Tayyibin verdiği bir eman neden saymıyorsunuz? Yani münafık Selam. Aleykümsel Selam. Aleykümsel Selam. Aleykümsel. bir beldenin e, davul İslam olması için, yani ilk önce ülkeler hükmetme, kendilerince bir şey, o, o da kaydesi şu, eğer Allah'ın indirdiği hükümler tamamıyla uygulanıyorsa, o da tamamıyla ve e, mahkemelerinde kitap ve sünnete göre hükmetliyorsa, orası davul İslam'dır. Bunun mesela kitap ve sünnetten bir dayanağı yok. Yani bir darı, İslam beliryesi sayılma için böyle bir kayıt koşmanın kitap ve sünnetten bir dayanağı yok. Bunu kendileri belirliyorlar. Ama sünnete baktığın zaman işte o ezan meselesinde olduğu gibi. Ha orada İslam'ına hükmetme midir darı? Değil midir? Biz orasında değiliz. Fakat bir dağra göre, e, dağrı belirlemedeki amaç, muayyen şahısların hükmünü belirlemekse burada bir tezat var. Yani onların canlarının, mallarının koruma altında olması ezanla sabit olabiliyor. Diğer taraftan işte Ebu Talip öldüğü zaman Allah Resulü'nün bağışlanma dilemek istemesi yasaklanıyor yani müşrik yaşın dilemek Mekke döneminde yasakılma. Sonra Medine'ye hicret esnasında annesinin kabrüne uğruyor. Şayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dara göre hükmetseydi annesinin müşrik olduğuna hükmetmesi gerekirdi ki burada bağışlanma dilemek istemesi caiz olmazdı. Ama bunu yapıyor. Demek ki dara göre hükmetmiyor. O zaman darı belirlemedeki gaye ne? Şimdi bunların en büyük belirleyici Handikaplarından birisi dar meselesi. Neden dar üstünde bu kadar duruluyor da bu darın ayrıntıları kitap ve sünnette net bir şekilde çizilmemiş? Ama sen bir kimsenin Müslüman mı kafir mi olduğuna bu dar meselesiyle hükmediyorsun. Yani bu kaide tamamen içtihabi değil mi? İslam'la hükmedilen ben Şimdi dar mi? meselesi e, muayyen yani İslam toplumundaki fertleri ilgilendiren bir mesele değil dar meselesinin, muayyen bir şahsın İslam'a veya küfrüne hükmetmede bir alakası yok. Ama bunlar kendilerine böyle bir şey vazife edindikleri için yani bakıyorsun yani Nas'lara baktığın zaman La ilahe illallah diyen, veya ben Müslümanım diyen, bizim kıbremize yöneliyelim, bizim kestiğimiz diyelim kimseyi Müslüman kabul etme var. E Nas'larda bu var, bu yetmiyor şimdi. Ne olması lazım? Eğer bir kimse kafir ülkesinde yaşıyorsa aslen onda küfür hükmü vardır. Müslüman olduğunu ispat etmesi gerekir. Böyle bir kayda koyuyorsun. O neye yargı? Ha Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de Allah Allah'ın indirdikleriyle dinliyor. O halde Türkiye'de yaşayanların hepsi asli kafirdir. Bu adam bize Müslüman. Yani onların kriterlerine göre aslında mümin olduğunu ispatlaması gerekir. Bunlar tamamen duygusal şeyler. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela ''La öldürdün mü? dediği kimsede karşıdaki zaten müşrik yani karşıdaki asli müşrik yani ama savaşta yenilgiye düştüğü bir anda ''La İlahe diyor yani en sammiyetsizlik alameti olan bir anda ''La İlahe diyor ve Allah Resulü bunu kabul etmesini istiyorlar. Miktat bin Esvet radiyalarının hadisinde daha açık orada işte sen o senin kolunu kesse, diğer bacağını kesse, sonra sen ona kadir olsan da o ben Müslümanım dese ona dokunamaz. Şayet öldürürsen sen onun eski haline, o da senin durumuna geçer diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü ya Bu kadar keskin bir şey yani. Şimdi sahabe arasında bu problem değil. Yani bu imana hükmetme hükücre hükmetme meseleleri hiçbir zaman problemi olmamıştır. Ta ki hariciler çıkıp da hüküm meselesini farklı bir noktada ele alıp bundan dolayı işte sahabeler başta olmak üzere insanları etmelerine kadar. Bunlar hadis inkarçısı kimselerdi aynı zamanda. Hadis inkarçısı derken öyle kastedilen işte bir yaşa Nuri gibi işte akla uymayanı reddetme bu tarzda değil. Onlar akla uymayan hadisi reddetmiyorlar. Onlar bir şeye itikad etmişlerdi. Bu itikat çerçevesinde mesela temel kriterleri Kur'an'a uyan hadisleri kabul ederiz, Kur'an'a uymayanları reddederiz. Bununla kasıtları Kur'anı çünkü kendi uydurdukları bu itikada esnetebiliyorlar. Mesela cehenneme giren bir kimsenin şefaatle çıkamayacağı. Ayetlere bakıyorsun, işte şefaat edenler şefaati onlara fayda vermez gibi veya kimdir o Allah'ın izni olmadan şefaat etti? Bunun gibi ayetleri istedikleri şekilde e, kullanabiliyorlardı. Bundan ayrıntılarda hadislerde şimdi bu hadisleri inkar etti mi tamam bu Kur'an'a uymuyor diye bu hadisi inkar ediyor yani cennete giren bir kimse bir daha çıkamaz diye itikat ediyorlar varici özellikleri bunlardı yani Kur'an'a arz etme olayı bununla alakalıydı şimdikiler aynı yol tutuyorlar harciler harciler hadis inkar etmiyor güya sözde ama bak işlerine gelen yerde nasıl hadis inkar ediyorlar Neye istinaden inkar ediyorlar bu hadisleri? Sana göstermelik olarak işte falan hadisin İslam'da şu var, bu var diyor. Bu kılıf ondan dolayı değil. Kendisi oluşturduğu zihniyet bununla bu hadise ters düştüğü için sana yüzeysel olarak bir gerekçe göstermesi lazım. İşte bunun İslam'da falanca var, isterse bu hadisi olsun falanca var diyor. İşte, filan hakkında filan böyle demiştir diyor. Ne yapıyor? Hadisi eriyor. Yani bir gerekçe uydurma şeyine giriyorlar. Bu sefer ilmin usul kaydelerini de hevalarına göre yönlendiriyorlar. Bu da bir hadisin karşılığı esasında. Çünkü sen aynı adamın hadisini başka bir konuda hüccet kabul ediyorsun. Senin işine gelen bir yerde kabul ediyorsun. Aynı adamın hadisi. Öbür türlü olsa ha sen falanca işte zayıf gördüğün için kabul etmiyorsun. Külliyattan bütün onun divayet ettiği hadisler çıkar. Bu böyle olmuyor ama. Ee, mesele mesele yaklaşıyorlar. İşte sonra e, iş bununla da sınırlı değil. Mesela diyelim inkâr edilen bu hadis. Başka yollarla da sabit başka yollarla da e, kuvvetlenerek e, yani Tekbir Abinin rivayet-i değil sonuçta söz konuşan anladığı e, tamamen heva kaynaklı işte kendisi de ilim sahibi olmayınca e, bunu diyoruz zayıf dediler diyor. Yani, bunu araştırmalar zayıf dediler. Yani, bu tariki gördün mü? Mesela Murat Gezenler İnskirt'te ilk çıktığı zaman bana şeyi soruyor mağdaftörte ilgili e var tabii o da Ebu de Filistin'i taklit ediyor bu münazaranızda ilk olan ilk şeyde ona 3-4 defa bir şeyimiz oldu konuşmamız ilk konuşmada kendini tanıtmıyor tabii media sergisiye girmiş ben bilmiyorum murat gazinden buldum işte bunun diyor bütün yolları zayıf falan filan bana saydı yani bu Katade'nin çıkardığı şekilde sayıdı. Bak dedim, yani onlar meşhur bir şey vardır, Hişam bin Hüceyri el-Mekki, Ahmet bin Anbel bunun hakkında zayıf demiştir falan filan diye. Hişam bin Hüceyri el-Mekki'ye takılırlar, Hakim'in Müstezveki'ndeki rivayet, Hişam bin Hüceyri el-Mekki, Bukhara ve Müslüm ravisi diyen tarafta. Ee, ama yanılan bir ravi, o ayrı mesele. Yani Hişam bin Hüceyir, Bukhari Müslüm ihticacı etti onunla diye bütün hadisleri sahih olacak diye bir şey yok. Yanılan bir ravi, tamam. Ama bu hadis acaba sadece Hişam bin Hüceyir yoluyla mı gelmiştir? Ben ona 3-4 tane tarik saydım, hiçbirisinde Hişam bin Hüceyir yok. Hatta İbn-i Hatim'in Bukhari ve Müslüm ricaliyle yine ve hiç, haklarında hiçbir eleştiri de olmayan raviler yoluyla aktardığı bir rivayetle, daha açık bir ifadeyle, küfür kelimesini de kullanmadan, Hiye kebira diyor. Yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme meselesine. Hiye kebira yani bu büyük günahtır diyor. Sonra, konuşma bitti zaman, Murat Gezenler dedi ki, ya dedi hocam, dedi, ben dedi, sizin dedi, böyle dedi, hadislerle, isnaflarla yani meseleyi araştırdığınızı bilmiyordum dedi. Yani bu tarihlerden de haberim yoktu falan filan dedi. Bir şeyler oldu. Aradan iki sene geçti. İki sene sonra baktım bu e, Ebu ile bir şeye girmişler. Mayda 44 üzerinde. E, sebeple kıyas, ikisinde kıyas kabul eden olmaz. Yani Ebu Zerka bu yüzden. işte yakınlık hissettiğini söylüyor. Sen de kıyas kabul ediyorsun. Ben de kabul ediyorum diye. Böyle yakınlaşmışlar da bu meseleyi açıyorlar. Ebu Zerka diyor ki, işte i̇bn Abbas'ın bu rivayeti zayıftır diyor. Allah'ın indirdiğinden başkası hükmetmek. Küfür döne Bu diyor zayıftır. Bu meseleyi diyor, ehl Sünnet icma ile ispat etmekte diyor. Yani bunun küçük küfür olduğu hadiste değil diyor. Murat Gezenleri de diyor ki, şimdi aldı ya bizden isinatları öğrendi. Hayır diyor, bunun diyor sahih tarihleri varmış diyor, var diyor. Yani bunu gördüm ben diyor, bu sahih diyor. Ama diyor, benim derdim diyor, bunun sahih olması ile ilgili değil diyor. Sahih de olsa diyor Allah'ın sözüne karşı diyor İbn Abbas'ın sözünü nasıl alırız? Böyle geliyor şimdi Murat gezenler. Size, sen sahabe dersen ben de he, sahabem he, Allah mı derim? He, onu dediği i̇şte şey. Olur. Ondan sonra böyle diyor yani. Yani Allah'ın sözünü nasıl İbn Abbas'ın sözüyle tahsis ederiz falan diye geliyor. Fakat Murat gezenlere karşı Ebu Zeyrkan'ın çırpınışlarına bak yani. Hayır diyor o sahih değil alimler. Onu sayık görmemiş fakat icma vardır bu konuda diyor. Yani böyle tuhaf bir şey yani. Yani hakkı savunuyor ama batıl yolla savunuyor. Batılı savunuyor ama hakkı söylüyor. Yani böyle <gülüyor> taraflar çok tuhaf. Yani e, menheç meselesi. Şimdi... E, bir kere şundan korkmak lazım yani ayakların kayması noktasında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği gibi kıyamet gününe kadar hak üzerine bulunacak bir tayife bu ümmetten eksik olmayacak. Yani senin bugün sahip olduğun bir akide ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dayanmalı, sahabeden temsilcisi olmalı en azından. Sonrakileri tespit edemeyebilirsin. Ama kitaptan ve sünnetten, sahabenin menhecinden bunun sağlamasını mutlaka yapmalısın öbür türlü olursa yani sahabenin yolunu, icmanı diyelim anahtaya veya menhecini kendine ölçü almazsan çok uçuk iddialar ortaya atabilirsin. Hadislerle, sayı hadislerle, zayıflarını da geç. Sayı hadislerle uçuk iddialar ortaya atabilirsin. Mesela bir tanesi diyor ki, dün dersini işledik mesela Nahil suresi, 89. diye. فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْعَانَ فَسْتَئِذْ بِاللّٰهِ Kur'an okuduğum zaman Allah'a Burada diyor فَإِذَا قَرَعْتَ Yani geçmiş zaman bildir. Dolayısıyla Kur'an'a başlamadan önce değil, okuduktan sonra istaze etmelidir. Bunu ben rastladım hocam. Bir zahiriyle rastladım ben. Yani ben aynı kişiden bahsediyorum muhtemelen. Şimdi Selefin menheci olmazsa kişi böyle abuk sabuk şeyleri Çıkarabilir, sayısız şey çıkarabilirsin. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili uygulaması var. O Kur'an okuduktan sonra mı Allah'a sığınıyordu, okumadan önce mi? Rivayete aktar Başlamadan önce bunu yapıyor. Şimdi sen lafızlarla, mesela rivayet konusunda ehil olmadığın zaman veya ehil birilerinle irtibatın olmadığın zaman ne yapacaksın? Kur'an'ın lafızlarıyla Lugat üzerinden oynamalar yapacağız. Lugat üzerinden bir kanaat sahibi olduğun zaman da bu sefer sahip olduğun bu kanaati destekleyecek hadisler sana göre sayı hadislerdir. Desteklemeyen, senin yanıldığını gösteren şeyler ise Kur'an'a aykırı olan hadislerdir. Ne oldu? Ben hiç bozuldu. Yani kara, karayı ak görmeye başladın artık. Ülçü Kur'an. Ama bu ölçüye sen hadisleri mi vuruyorsun? Ne yapıyorsun yani? Bir kere o Kur'an'ın kendisi bize buradaki menheci belirlemiş. Yani menheci olarak nedir? Sana da zikri indirdik ki insanlara indirileni kendilerine açıklayasın. Buradan biz anlıyoruz ki sünnet olmadan biz Kur'an-ı Kerim'i anlayamayız. Yani Kur'an ile sünnet birbirine vurulmaz. Böyle bir şey imkansızdır. İkisi aynı kaynaktandır zaten. Burası cepte. Yani burası ikhraf olmayan bir akide. Uygulamada bunu böyle bir göstermek lazım. İki, birinci nokta demek ki Kur'an'ın sünnet ile zapt-u altına alınmaz. İkinci nokta, <gülüyor> e, müminlerin yolu ifadesi. Nisa suresi 115. ayeti. Yani her kim kendisine hak belli olduktan sonra Allah Resulü'ne mukalip eder ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu varacağı yere vardır ve cenneme yaslarız diye Allah Azze ve Celle tehdit ediyor. Yani bu konuda sadece bu ayet değil. Pek çok ayetler var da en açıklarından birisi bu. Şimdi buradaki müminler ilk muhataplar olarak sahabeyi almak zorundayız. Sahabenin anlamadığı şekilde onların konuşmadığı ortaya koymadığı, amel etmediği itikat etmediği şekilde yeni bir takım itikatlara Sahip olmak demek ki kişinin ayağını kaydırır ve celleme yaslatır. O halde bizim sahabe menhecinde bilmemiz lazım. Bunu ne için biliriz? Kitap sünnet yetmiyor mu? Kitap sünnet elbette ki yeterli de kitap ve sünnetin delalet ettiği manaları bilmemiz için ilk muhataplarına başvurmak zorundayız. Kur'an onların diliyle indi. Onlara hitap etti. Onlar uyguladı. Allah da onları tezkiye etti, temize çekti. Yani siz doğru yaptınız dedi onlara. Onların imanını ödü amelini övdü. Onların imanına, ameline, itikadına uymayan sonrakilerin çıkardığı şeyler ise müminlerin yoluna uymadı takdirde, ittifak etmedi takdirde sapıklıkla yoldur ateşe götürür. Yani sen burada feydalı karakterin Kur'an'a yiyip şu hadisi zayıflasan bile müminlerin yolundan bir hürriyet getirmediğin sürece senin görüşün bir sapıklıktır. İsterse buna sen bu akidevi mesele değildi. Ameli meselede. Bu bir sabıklıktır. Ateşe düşürür seni. Muhalefet. Müminlerin yoluna muhalefettir bu. O halde bizim sahabe menhecini bilmemiz gerekiyor. Sahabe menhecini bilmek derken fert fert, teker teker her bir sahabenin hüccet olduğunu söylemiyoruz tabii ki. Hüccet, kitap ve sünnettir. Sahabenin, kitap ve sünnetin delalet ettiği manaları bize aktarmasındaki hüccetlikten bahsediyoruz. Yani Kast edilen nedir? Feyza karakteyle. Bunu misal olarak söylüyorum sadece. Veya e, dübür tala ifadesini örnek verelim. Namazın dübüründe, arkasında ile kast edilen acaba selam vermeden önceki son anları mı yoksa selam verdikten hemen sonrası mı kast ediliyor? Burada biz sahabenin uygulamasına bakarız. Burada bir genişlik varsa her iki görüşe de karşı çıkmayız. Şunu yapan var, bunu yapan var mesela. Biz buna karşı çıkmayız. Ama tek bir noktada ittifak etmişler de sen ikinci bir görüş olarak mesela feyla Karate'de olduğu gibi bunu ortaya atıyorsan bu bir sıkıntı. Mesela birisi çıkıp şunu diyebilir. Belki daha önce misalini verdim. Hilali gördüğünüz zaman orca başlayın. Biz oruca ne zaman başlıyoruz? Hilali görür görmez mi başlıyoruz? Şevvalyali gördüğünüz zaman da bayram yapın. Hilali görür görmez bayrama mı başlıyoruz biz? Bayram namazını hemen mi kılıyoruz yoksa ertesi günü mü kılıyoruz? Sabahından mı kılıyoruz? Şimdi Naslar'ın zahirinden böyle bakarsa öyle yapmam lazım. Hilali görünce başla başlar. Ama oruç fecirde başlıyor. Yani bir bütünlük içerisinde bunun ele alınması lazım. Şimdi şu gencin yaptığı böyle bir sakarlık. Ne yapmış? İşte, Allah Resulü Aleyhisselatü bu halde, namazda ellerinizi bağlayın. Bunun dışındaki bütün hadisler zayıftır. Ne kadar kolay. Bir tanesini seçtim, geri kalan zayıftır. Vâl bin hadisi var. Veya, Rabbi Firli diyor. Bu zayıf diyor. Veya secdelerde okunacak zikillerden bir tanesini seçmiş. Diğerleri zayıftır. Subhani Rabbi'ye lalâ söylenmez. Resub'un, kutlusun var. Başka zikirler de var. E sen onu seçtin diye geri kalanı zayıf mı olacak yani? Zayıfliğindeki illet nedir? Bir de bunu ortaya koy da, gerekçelerini ortaya koy da bu konuda ne kadar ilmi çaba sarf etmişsin onu bir görelim bari hiç olmazsa. Şehirde kaldırmaya da şaz demiyor da zayıf diyor. Yani. Kaç tane tarikini gördün acaba? Şedit hadis alimlerinden de bir iki cerh tadil buluyorlar hocam. Ben, ben buna çok rastladım. Hı. Zahirilerde. Örneğimiz İbn Hazm'ın cerhi ya da şiddetli bir alimin cerhini buluyor. Onunla diğer bütün alimlerin tadilini yerle bir ediyor. Yani Şiilerden farkı ne oldu şimdi burada? Mesela Şiiler daha önce bize şey diye saldırırlardı. İşte mesela diyor Sevr bin Yezid diyor. Bunun hakkında nasibi denmiştir. Nasıl olur da siz işte kitaplarınızda bunun adısına sahih dersiniz? Adam Şia El i Sünnet'in rical kitaplarını araştırmış ve diyor ki Asım bin Behtel'e işte Dari Kutnion'un hakkında tek kaldığı zaman hüccet olmaz demişiz siz sahip diyorsunuz. Falan. Yani böyle kenarda, köşede işte şerit olan veya e, gevşek olan, mütesahibi olanların havluyuyla falan. Böyle tenaffuz bulmaya çalışanlar vardı şialardan. Vazifeleri buydu. Yani Yahudi ve Hristiyan misyonerlerinin İslam aleminde yapmak istedikleri şey gibi aynı o mantıkla çalışıyorlardı. Ama onlar tabi e, iddia ettikleri kendileri de amel etmiyorlar. Orası farklı bir konu. Ama bunlar amel de ediyorlar. Kendi uydurulukları şeylere göre, usulde ona göre gelişiyor şimdi. Mesela e, düşünebiliyor musunuz? İbn-i Hatip birisine Sika diyecek. Ahmet bin Hanbel onun hakkında hadisi yazılmaz diyecek. Sen burada nasıl bir tercihte bulunursun? Ne Ahmet bin Hanbel'i tanıyorsun, ne, ne Ebi Hatip'i, ne de bunların bahsettiği bu adamı tanıyorsun. Nasıl karar vereceksin? Hevana göre. Eğer hadisin metni işime gelen bir şeyse bu konuda İbn-i haklıdır diyeceğim. Onun hakkında böyle demiş diyeceğim. Diğerini görmezden geleceğim. Yani hevaya gayet açık bir konu burası şimdi. Bu sebeple heva elini e, hadis ilimlerine ya genel olarak usul ilimlerine atlaması sadece e, saptırıcılığı artırır. Yani kendilerinden daha fazla başkalarını saptırırlar. Ee, öncelikle şunun bilinmesi lazım. Kayıdanın oturması için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ''İnnemel ilmu taallum buyuruyor. Yani ilim, hocadan öğrenmek suretiyledir. Birinci nokta böyle olacak. Yani evet biz mesela ilim ehliyle karşılaşamayan, yani böyle imkanı olmayan kimseler için... İşte hocası yok diye bu adam ilimden yüz çevirsin, ilimsiz otursun. Biz böyle bir şey demiyoruz. Ama müracaat edebileceğin ilim ehli olduğu sürece onlardan istifade etmek zorundasın. Yani o e, çaban içerisine gireceksin. Ki selefe ters düşme. Yani da ters düşme. Sahabenin menhecine de ters düşme. Ondan sonra devam ede gelen bu kıyamet gününe kadar zahir üzere hak bir şekilde devam edecek. O fırkanın dışına da çıkma. Yani bunlar bu ümmette eksik olmayacak. Mümkünse bunları ara bul. Yoksa ulaşamıyorsan veya biliyorsun da ulaşma imkanın yok. İmkanların kısıtlı olabilir. Sen o zaman ilim ehline mesela Ahmet bin Anbel'den, İbn İbni Nebiyatim'den, Bukhari'den, Zehebi'den ilmine güvenilir kimselerde istifade etmeye eserler yoluyla çalışırsın ama Allah korkusu üzere hazır üzere olmak zorundasın. Yani yanlış bir şey yapmaktan, imamın olmayan konuda konuşmaktan. Dedik ki ilim, hocadan öğrenmek suretiyle insanın iki tane pozisyonu var, Müslümanın. Ya e, ilim talebesi avam. Yani ilmi öğrenme e, sürecinde olan avam olacaksın. İlimle alakası olmayan bir avam olamazsın. Bu yasaklanıyor. İlmin çabası içerisinde olan bir avam olacaksın. Avam Veyahut da ilmin ehli olmuşsundur. İstimbata gücün yeter. Gerekli donanıma sahip olmuşsundur. Bu ikisinden birisin. Eğer alimlerden istinbat ehlinden değilse, Allah Azze ve Celle bunun ayrımı yapmış? Nisa 83. ayetinde istimbat elinin hükmedeceği meseleler var helal haram şu helaldir şu haramdır diye nasıl harcında olan bakın istinbatla söylenebilecek bunlardan bahsediyorum. Yani şu ayet şunun haram olduğunu gösteriyor sözü ilim ehlinin söylemesi gereken bir söz. Onun dışındakilere düşen sadece nasıl söylemektir. Bundan helalı çıkarır, haram çıkarır o kendi bileceği bir şey. Bazı naslar açıktır. Mesela namazın terki küfürdür gibi. Burada ekstra işte neyi kastetti falan filan buralardan uzak durur Buradaki nasıl açık? Veya şunu yapmak haramdır, şunu yapana lanet olsun gibi. Buradaki delalet açıktır. Burada ilmehne ihtiyaç duymazsın. Ama istimbatla elde edilmesi gereken bazı şeyler vardır ki, işte bizim sahabe menhecine duyduğumuz ihtiyaç bu gibi konularda. Mesela benden sonra Raşit-i Halifelerimiz sünneti diyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Acaba râş Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'dan farklı bir sünneti mi var? Değil. Fakat o râş talifeler Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'dan ders almış. Kitap ve sünneti öğrenmiş, vahyi ve onun tefsirini beyanını öğrenmiş kimselerdir. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam zamanında ortaya çıkması mümkün olmayıp da Allah Resulü'nden sonra ortaya çıkmış ne kadar mesele varsa dinleriyle ilgili insanların hepsi Raşid Halifeler döneminde olmuştur. Kitap ve sünnette zahir olarak açık bir şekilde, net bir şekilde beyan edilmeyen bazı şeyleri biz Raşid Halifelerin uygulamasında görürüz. Onu alırız. Yoksa kitap ve sünnette hükmü ayağın beyan ortada olan bir şeyde Raşid Halife ona muhalif bir hüküm vermiş, onu alamazsın. Bu sebeple mesela i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki başımıza taş yayacak. ben size Allah Resulü diyorum siz bana Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz diyor Ebu Bekir ve Ömer dedir Açı talifeler ama o konuda Allah Resulü'nden bir sünnet var sünnete rağmen Raşid talifelerin görüşü istihadı olamaz tercih edilemez o halde bu Raşid Halifelerin hükümleri hangi konuda alınırmış bir Allah Resulü Aleyhisselatırsan zamanda Kur'an'ın tek mus toplanması mümkün değildi. Bazı engeller var. Bu engel Allah Resulü'yle vefatıyla ortadan kalktı ve e, iştihad ettir Açı Bu gerçekleşti. İştihad yetkisine sahip olanlar hakkında Allah Resulü Aleyhisselatı ise, hakim iştihad eder, yani yönetim ehli, iştihad ederse, isabet ederse şöyle, isabet etmezse böyle sevap var diyor. Burada e, hakimler iştihad eder, kadı da aynı şekilde iştihad eder, kadı da davalara bakar. Bizi şu an ilgilendiren halifelik, böyle halifelik iştahı. Mescid-i Nebevi, insanlara yetmiyor. Genişletilmesi gerekiyor. Ömer radıyallahu zamanında genişletiliyor. O genişletme de yetmiyor. Osman radıyallahu zamanında iki katı daha genişletiliyor. Yani birisi çıkıp işte Allah Resulü'nün yapmadığı şeyi nasıl yaparsınız da diyebilirdi. Buna benzer itirazlık olmuştur. Mesela Ebubekir radıyallahu anh. E, zekat vermeyenlerle savaşmasına Ömer Radıyallan, Allah Resulü'nün yapmadığını sen nasıl yaparsın diye itiraz etmişti. Fakat sonra diyor ki Allah gördüm ki diyor Allah Ebu Bekir'in gönlünü genişletmiştir diyor bu meseleye. Ömer radıyallahu da şimdi Allah Resulü'nün yapmadığı bazı şeyleri yaptığını görüyoruz. Yani Allah Resulü zamanında yapılmasına imkan yok. Çünkü böyle bir vaka yok. İhtiyaç yok veya engel var. Bu sebeplerden dolayı yapılmamış. Şimdi bizim sakınmamız gereken ne burada? Raj Talifeler'e verilmiş olan bu genişlik bizim için de aynıyla baki değil. Burasını yakalamak lazım. Yani madem Raj Talifeler iştahat etmiş, yeni bir şeyler ortaya koymuşlar. Biz de yapalım. Buna bir şey yok. Hadis Raj Talifeler diyor. Sen kendini nasıl oraya katabiliyorsun deriz. İbn-i Teymiye bunu söyleriz mesela. i̇bn Teymiye sen kendini nasıl kattın Raj Talifelerin arasına? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ''Raj tarifelerin sünneti'' diyor. İbn-i sünneti demiyor. O halde İbn-i yeni <gülüyor> bir şey iştahat edemez. Kitapta ve sünnette olmayan bir şeyi ortaya koyamaz yani. Burasını bir yakalamak lazım. Kim olursa olsun, burada İbn-i diyorum da, e, yakalanmaz için söylüyorum. Çünkü mesela desem ki, Ebu Hanife desem, kimse bu noktayı anlamaz. Yani Ebu Hanife yapınca olmaz ama İbn-i yapınca olur gibi. Daha farklı anlaşılabilir İster i̇bn olsun dinladı, ister Ebu Muaz olsun, ister Muhbil bin Adi, ister Elbani kim olursa olsun. Din, raç-i sünnetiyle tamamlanmıştır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde buna işaret etmiştir. Yani benden sonra raç-i talifelerin sünnetiyle. Neden raç-i Talifeler? Çünkü onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu işin anahtarını öğrenmiş ve... Peygamber Aleyhisselatü en son uygulamalarını, en son sünnetlerini en iyi bilen kimseler. Onun yandan ayrılmayan, Allah Resulü'nün güvendiği yakınları diğer sahabelere baktığınız zaman farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Mesela bir sahabe der ki şu namaz yok, öbürü vardır. Bunun gibi nesk meselelerde sahabelerin farklı şeyleri olabilir. Bu sebeple sahabelerden bazının ipek giydiğini bile görürsünüz. Altın kullandığını görürsünüz. Ulaşmamış. Yani yasaklayan delil ulaşmamış. Cevaz veren deliller muhatap olmuş. Yasaklayan delili anlamamış veya iştahatta bulunmuş. Farklı bir e, şekilde yorumlamış. Bu tip şeyler olabilir sahabelerdi. Onlar kendi amelleriyle gittiler. Ama herkes ulaştığına mesut. Şimdi dedik ki, alimlerin iştahat etmesi gereken alanda... Kitap, sünnet ve selefin menheci çerçevesinde istinbat ederler ve bizim yeni gördüğümüz meselelerde mi dahil, mı dahil bunu tespitini yaparlar. Bir, iki, muayyen şahıslar hakkında hükmederler. Kafir midir, değil midir? Burada tabi münafık manasındaki kafiri kastediyorum. Yoksa mürtet manası, kadının yetki sahibi kadının belirlemesiyle olacak bir şey bidatçı midir, değil midir, fasık mıdır, değil midir, muayyyeh şahıslarda bu hükümleri vermek avamı ve ilim talebelerinin kaçınması gereken bir konu. Yani falanca fıskış ve o fasıktır demekten böyle alevzlak serbest değildir. Aynı şekilde bir şeyin bidat olup olmadığı, bir fiilin küfür olup olmadığı, yani kitap ve sünnet açıkça belirtilenler haricindekinden bahsediyorum tabi. Bunun gibi meselelerde mesela Kur'an-ı Kerim'i nasıl söyleyelim e, helaya atmak. Buna nas olarak bu küfürdür diye bir nas bulamazsınız. Ama genel olarak eden şeyler vardır. Bu genel delaletlerle e, bunu tespit etmenin bari alimlere bırakmak gerekir. Alimlerin fetvasını şey yapmak lazım yani bulmak. Onların şahitliğine başvurmak lazım. İlim ehli olmayan birisi hiç alakası olmayan bir ayeti farklı bir yerde getirebilir. İşte biraz bizim aramızda vardı bir tane. Mesela Tayyip Suriyelileri getirmiş Türkiye'ye. Yerleşmene izni vermiş. Yani eman veriyor ya bu yer. İşte buna yardım toplama konusunda <gülüyor> neden çalışmıyoruz falan filan. Tayyip getir, Tayyip yapsın. gidin Yani AK Parti'den yardım isteyin. Bizim zaten kendi gücümüz kendimize yetmiyor. Adam bunu işte Ahit tanımazlık diye sağda sola böyle konuşuyormuş. Eman tanımıyor, ahit tanımıyor gibi böyle lanse ediyor. Yani Nas'ların delalet etmediği şeyleri farklı yerlerde, hükümek olması gereken yerden başka bir yere koyarak bunu yapıyor. Eman tanımamak farklı bir konu. Sen onun malını helal sayarsın, canını helal sayarsın bu eman tanımamaktır evet. Hocam kişiler hakkında hüküm vermekten hani mesela bizim gibi işte ilim talebesi olan olsun, alam olan olsun, kaçınması gerektiğini beyan ettiniz ya. Mesela biz ilayet fakültelerinde bugün rastlıyoruz şunun gibi kimselere. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir yeminik emrinde bulunuyor. Meşhur da bir mesele. Bunun gibi meselelerde hadisi alaya alma, biliyorsunuz ilayetçilerin durumu. Yani bu gibi kimselerin açıkça zahiren bize belli oluyor sapıklıkları, yaşam tarzlarından, bütün meseleleri bu sapıklıkla hadis inkarcıları el almalarından. Peki bunlara karşı bizim bakışımız... Şimdi bidat gördüğün kimseden, avamdan bahsediyorum veya ilim talebelerinden, bidat gördüğün kimseden sakınırsın. Bu ayrı bir mesele. Ama e, müptedi, bidatçı olduğuna hükmetmek farklı bir konu. Bidat sahibi dersin mesela böylesine. Bidat sahibi olarak bilirsin ve sakınırsın bidat gördüyse. Ama şahsına hükmetme de acayip etmemek gerekir. Diğer tarafta bunlar da iki sınıf. Bir kısmı işte durumu belli olmayanlardır ki bunlar senin bahsettiklerin değil. Durumu belli olanlar belli bir ekolü temsil eden, belli bir gruba dahil olan. Mesela ilahiyatçılar diyoruz. Bunlar bir daha belli olduğu zaten açık. Bunlara genel hüküm verilmiş zaten. Bunlar yani o genel hükmün içerisinde. Ondan istisna eden durumlar belki ilim ehlinin yani, Mesela falanca sehbi. Sufidir ama o bidat de ehli değildir di ilim ehli böyle bir iştahat edebilir belki. Yoksa Sufiler bidat de ehli değildir demek kimsenin adli değil misal olarak söylüyorum. Ama Sufiler içerisinde İmam Nebevi işte aynı kategoriye koyamayız diyebilir bir ilim ehli. Yani bunlar ayrı meseleler. Evet. Yani genel hüküm vermişse Şialar mesela sapıktır dediğin zaman bütün şeyler buna dahildir. İlim ehli vermiştir çünkü. icma vardır bu konuda. Şiaların sapık olduğunda. Şialar içerisinde sapık olmayan olabilir mi? Bu zor bir şey yani. Bırakın bunun vebanını hangi ilim ehli onlardan birini temize çekmezse o yüklensin yani. Varsa böyle bir şey. Mesela hocam Ali Rıza Demircan... Yani bugünkü gençler Ömer'den çok daha iyiler. Ömer de ki gibi şeklinde mesela ve bu gibi adamlar sahabeyi hafif alıyor, alaya alıyor. Şimdi e, bunlar hakkındaki bizman hani çok bariz aslında bunların yolları da. İşte bundan sakınırsın. Bak sakınmak ve sakındırmak farklı bir şey. Bunun böyle bir durumu var, böyle diyor. O bidatçidir, sapıktır falan. Burada işte e, kendini güveneceye alman lazım. İlme ehlinle havaletmek ameli meselelere gelince bu herkesin kendisini iştahat etmesi gereken bir ama Yani biz helali haramı, umumi hükümleri, işte cihat gibi e, devlet meselelerini bunlar işte ilmehinin e, mesuliyetinde olan konular Pidat Cevretli'ye vermek. Fakat e, abdest, namanız, oruç, bunlar bozan şeyler, farzları neyse bunları her Müslüman kitap ve sünnetin naslarından kendisi öğrenerek amel etmeli. Yani burada iştahat etmeli her Müslüman. Hocam bu namaz konusunda mesela kişi e, namaz içindeki küçük hatalar ''Sübhane Rabbiyel A'la'' yerine ''Sübhane Rabbiyel Azim'' dedi bir unutkanlıkla, nisyanla. veya son oturuşu yapacağı yerde e, ikinci teşebbütteki oturuşu gerçekleştirdi. Bu gibi namaz içindeki hatalar seyir secdesi gerektirir mi? Bilmiyorum. Bazen böyle yanlışları yapıyoruz çünkü hocam nisyanla. Seyir secdesi de hani yapmadın daha önce. İşte o bana sorman gereken konu değil. Yani sev hakkındaki e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gerek uygulamalı olarak gerek tarifle veya sahabenin yaptığı şeyler rivayetler. Ortada kaynaklar da var. Buna göre sen durumun hangisine uyar? Bu senin bileceğin bir şey. Hiç, Burada ben fetva verdiğimde ya yanlışa yönlendiririm ya doğruya <gülüyor> yönlendiririm. Burada benim, benim net bir bilgi yok. Ya yani NAS yok. Net bilgi derken NAS'tır bu. Mesela yanlış da mutlak değil, tam değil. Görüşümü sorarsın. Görüşümde zaten kimsenin deliri değil. İlk önce bu temizliğin bir sağlanması lazım. Menhecin oturması lazım ki e, ben görüşümü söyleyebileyim. Bu menhecin oturmadığı sürece görüşümü söyleme. işte böyle fetva ver demek oluyor. Bunlar mesela yani sorulardan Sehir secdesi yapsak hocam yanlış bir şey yapmış olur muyuz? Bu durumda. E buna ben cevap vermiyorum. Kendi vebanı kendi lazım. Böyle bir durumda hocam, hani bu dediğiniz mesele yerine koymuş bir insan, hani bu rivayetlere bakıyor, hani kendi bir tercih yapmaktansa, diyor ki hani başkasına da yaymamak şartıyla yani meseleyi oturtmuş. İlim elinin ilim eline soruyor. Bu hani ne yapardın, sen ne yapardın? Sizin, sizin rehinizi ne? almak istiyorum bu konuda. Bunlar bir sakınca yok öyle Bu arada, işte e, sakınca yok da denemez, mesela Selek bunu yapıyordu ama bizim için sakınca oldu bunlar, insanlar İmamların görüşlerini din edindiler. Ya da fiillerini. Çünkü biri bana soracak, ben diyeceğim ki bu Muaz'a sordum. O böyle dedi, o ne oldu, o bittiğin haline geldi yani. sefer. Şedin yani. Dubai sordum yani, hani e, dediniz ya, Kullukta Amel-i Şed'i kendi iştiyat ediyor. Yani ne olursa olsun mesela sev secdesi ile alakalı onun rivayet var. doğru. Yani burada yapılması gereken şu. Mesela Selman sordu ya bu meseleyi bana. Ben bu konuda nasip biliyor muyum? Yani söylediği şeyle birebir bilmiyorum. İşte ilim bu. Hmm. <gülüyor> Eğer ben kendi yorumumu söylersem bu da cahilliktir. O cahil olduğumu gösterir yani. İçtihat da değildir bulamadı. İçtihat değil. değildir. Kesinlikle değil. Şimdi yani. ilim tarif edilmemişim bilmiyorum demek. Bilmediğin konuda bilmiyorum demek. Ama nas varsa senin sormaktaki amacın da belki bu. Yani bu konuda acaba test düşeceğin bir nas var mı? Ben o bildiğim naslardan başladığım nasıl bilmiyorum. Olay bu yani. Öbür türlü nasıl bir yol alıyor? İşte ben Muaz'a soruyorum. İşte kendi görüşü olarak bunu söyledi. Ha nas'a rağmen ha, böyle de bir şey var. Alternatifler oluşuyor bu sefer. Bunun önünün kapanması lazım. Mesleplerin kitapları bunlarla da olacak. İşte, Meslep problemi buradan kaynaklanıyor zaten. Güzel niyetlerle başlamıştır. İmam Malik diyor ya, keşke diyor Kur'an ve sünnet dışında hiçbir fetva vermemiş olsaydım diyor. Vefadan da bunu söylüyor. E, i̇nsanların ne hale geldiğini görevi demek Bu zaman abam da böcüm... Her türlü kendi kulluğunda iştahat edecek şeye gelmek zorundayım. zorunda Zorunda. Yani iştahat edecek derken mesela herkes hadis uzmanı olsun, Arapça uzmanı olsun manasına söylemiyoruz bunu. Böyle danışabileceği, şahitliğine başvurabileceği ilim ehliyle irtibatı olsun. İlim ehliyle irtibat demek onun görüşlerine muhatap olmak değil. Onların delillere şahitliğine muhatap olmak. Peki yani, o delillere şahit değilse, elime elinden aldığı fetvayı araştırmadan hayatını geçirmişse, isabet, eder, et, isabet eder, etmiş değil. olsa bile de taklite girmiş olur mu? Eğer araştırmışsa. Bak görüşse. Görüş ama yine de o görüşe uygun bir fetva. Görüşse taklittir. Taklittir görüşse yine. Görüşse yani, taklittir. Bak taklit delilini bilmediği şeye uymaktır veya delilsiz bir şeye uymaktır. Adamın delili vardır lakin, ama sen bilmiyorsun Lakin yaptığı amel sünnete uygun olmuş olsa bile Hı. taklide girer o zaman mı? Tabi mesela Selman bana dese ki işte sen neden sev secdesi yaptın? Ya ben işte Subhani Rabbi'ye razıyım demeyi unuttum veya ters söyledim o yüzden desem bunda delilin nedir dese delilim yok ben böyle iştahat ettim desem ha, senin iştahatın beni ilgilendirmez demek ki bu konuda delil yok budur yani mesele. Ama geçmişler, gördüler alimleri sözlerinde, yazıp durdular. E tabi. Şimdi mesela şuna dikkat et. Aynı İmam Malik, yani İmam Malik, bu sözü söyleyen İmam Malik, Ali binül Medini miydi, Abdurrahman Mehdi miydi? İkisini karıştırıyorum ben isimlerini. mescidi i Nebevi'ye geliyor, namazı kılarken paltosunu önüne koyuyor, çıkarıp. Polisleri çağırıyor, hapse attırıyor onu. İbn-i İbn Mehdi değil mi? Neden olduğunu sorunca diyor ki İmam Malik bunu hapiste ziyaret edip, sen diyor bir hadis imamı mısın? İnsanlar seni örnek alıyor diyor. Bu yaptığını sünnet zannederler. Evet, yani. e hani, öyle, insanlar şimdi şey öyle. Ha, i̇şte ya. yani ne gerçekten ya, de öyle bir baltosunu cübbesini çıkarıp Allah Resulü'nün de böyle bir şey yaptığı vuku bulmuş olsa bile o de girer yani. Şimdi bak Allah Resulü'nün delini bilirsen sorun yok. Delini deliniz, bilmeden taklit işte ettiğinde yok. İşte delil problem. işte onu demek istedim. Yani şimdi insanlar ne demek Yani şunu diyemezsin. Vardır bir bildiği. Var e bir böyle bilir. yapıyorsa mutlaka sünnete dayanarak yapıyordur. İşte bu taklit. Evet. Sen o delini biliyorsa tamam. Bilmiyorsa bu sefer kutsama giriyor. Yani o yanlış bir şey yapmaz. Yapısın. Belki de o tamamen beşeri bir ihtiyaçtan bunu yapıyor yani. Hiçbir alakası yok dinle yani. Şimdi bunu ayırmayan adam diyor ki mesela İbn-i sarı sarıyor, siz de sarı He. Kendisi öyle yaptığı için öyle görüyor olayı. İşte çarşamba cemaatinin çarşaf giymesi. Çarşafı giyiyor hocam. Şimdi biz öyle şeyler şahit olduk. İnegöl'de Adamlar mesela burada da burada arkadaşlar görmüştük. Mesela parmak işaretini bizle beraberken yapıyor adam bizi terk ediyor terk ediyor. Bu işaret de terk ediyor. Şimdi beraber bizimle iftar eden adamlar biz hocalarının durumunu açıklayınca hocalarını daha çok sevdiklerinde yaptıkları iftarları şimdi kaza ediyorlar. Sübhanallah. <gülüyor> <gülüyor> e böyle. Şimdi demek ki sırf benim hatırıma bu sünnet nameleniyor. Böyle bir olay mı var ya? Sübhanallah. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu e, altından çok sular akan bir köprü. Bu sebeple e, ilmi menheç, uyanık olmak, her zaman uyanıklığı gerektirir. E, kutsamaksızın, ittiba etmek, delile ittiba etmek, kutsamaksızın alimin hakkını tanımak, kutsamaksızın hakkını tanımak. Şimdi alime bir saygı var, Naslar'da bahsedilen bir edep örnekleri var. Ama bunlar kutsamaya götürmemeli. Yani o da benim gibi bir insan. Bu sefer böyle deyince o da bizim gibi bir insan. İşte bizim aramızda oturuyor. Beraber yemek, göz içiyoruz, güveniz bu, bu sefer e, gösterilmesi gereken edep de ortadan kayboluyor. Yani bunlar hep dengede tutunması gereken şeyler. Hepsinin yeri yerince olması gerekir. Ki insan edep göstermediğinden ilim de alamıyor hocam. Yani bu beşeri ilişkilerde Büyüklerle olan ilişkiler de böyledir yani sadece ilmehliyle değil yani. Senin anne babanla ilişkin. Baban sana böyle e, sürekli şakalaşsa, e, mesafeyi kaldırsa senden bu sefer ismiyle hitap etmeye başlarsın. Ahmet, Mehmet falan. Batılılar da olduğu gibi. Yani. Bu dengeleri korumak lazım. Herkes kendi bulunduğu şeyi bilmesi lazım, gözetmesi gereken hakları bilmesi lazım. Ya. Hadiste şey geçiyor, değil mi hocam? Büyüğümüze saygı göstermeyen, küçüğümüze merhamet, evet. etmeye, merhamet etmeyen, alemimizi tanımayan bizden evet. değildir. Evet. Ardından nasıl? Evet. Şimdi, e, sosyal hayata geçirilen kurallar var. Bir de mesela, Müslümanın özelliklerinden birisi kendisini ilgilendirmeyen konulara girmemesi. güzel güzelinde. Bu usulle de alakalı. Şimdi bakıyorsun. Dedim ya adam bana namazla ilgili cüzi bir meseleyi soruyor. Bunu kendisinin okul araştırması lazım. Delillerden kendisi öğrenmesi lazım normalde ama işte Arapça bilmiyor, sıhhatini bilmiyor falan filan bana soruyor bu konuyu. Ama tekfir meselesini kesinlikle bana bırakmıyor Yani bana bırakmıyor. Biz neyiz burada? Sen işte namazın falan. Yani kendisinin iştahat etmesi gereken alanda iştahat eden benim. Ama asla girmemesi gereken, ilmi yeterli olmadığı konularda o söz sahiptir. Benim ona tabi olmam lazım. Hatta ona tabi olmadığım için, onu tekür ettin, tekür etmediğim için bu sefer benim de şeyim gidiyor yani imanım gidiyor onun gözünde. Şimdi adam soruyor. Diyor ki, falanca nikahı nasıl olacak falan filan. Bu kızın diyor babası kafir diyor. Dedim kim tekfir etti? Diyor kafir diyor. Yahu sen bunun e, nikahının durumunu bana soruyorsun dedim. Allah'tan da mı korkuyor? Benim sana fetva sormam lazım dedim ya. Sen birisinin kafir olduğuna yani Müslüman olduğunu söyleyen birisinin kafir olduğuna hükmediyorsun. Ama nikahı ile ilgili meseleyi bana soruyorsun ya. O nikahın hükmünü sen bilmek zorundasın. Kitap ve sünnete sen müracaat edip öğrenmek zorundasın. Ama küfrüne hükmedebiliyorsun yani. İlim ehle kaçınıyor bu hükümde. Niye bunun şartları var, manileri var ve tehlikesi var bir de üstelik yani. Çünkü isabetli olmaz zaman sana dönüyor bu hüküm. Yani bu basit değil. Bunu ayağa indirdiler. Yani... En önemli vacip olarak kafir ile Müslüman'ı bilmek zorundasın. Yani o Müslüman'ın dese de kafir olan adamı eğer Müslüman zannederse senin imanın, amelin hepsi gider çünkü. Böyle bir intiba veriyorlar. Ondan sonra da işte namazdan haberi yok, oruçtan haberi yok, Peygamber Aleyhisselatü hangi konularda yasakları, emirleri bunlarla bir alakası yok ama... Kafirleri çok iyi biliyor. Kendi dışında hepsi çünkü. Ama namaz meselesinde başkasına muhtaç. Bunlar bu ümmetin düştüğü büyük uçurumlar ve bu gedik daha da açılacağı beziyor yani. Çünkü şimdiye kadar sahte hocalar vardı. Adamlar kendi ağzıları işte biz alim değiliz, biz cahiliz, biz alimleri takıt etmek zorundayız diyorlardı. Bunu söyledikleri sohbetlerde çatır çatır iştah ediyorlardı. İlim taslıyorlardı. Yani kocayız diyorlardı. Bunların foyaları çıktı, bunlardan teber ettiler. Bu sefer artık cahilleri önderedinme kaldı işte hadiste bezdirdiği. Işte Onlar da cahil önderdi de bu sefer daha farklı bir yere doğru gidiyor yani Yani kurtuluş yolu Selef'in menhecinde. Kitabı sünnete sıkı sarılmak, Selef'in menhecini gözetmekle olur. Çünkü Selef'in menhecini gözetmediğin takdirde ne Kur'an'a irtibatın olur ne sünnete irtibatın olur. Farklı diller konuşursunuz. Hocam az önce Allah Azze ve Cenni'yle Râci Tarefiler'in sünnetiyle dini Maide üçüncü ayetinde şey var. Bugün evet. dinimizi kemal erledim Onu lazım? İşte burada kastımız şu. Din tabii ki kemale erdi. Fakat hangisi bu tamamlanmış dindendir, hangisi dinlen değildir meselesi raç talifeler sayesinde bildiğimiz bir konu. Mesela e, musaf meselesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında tek bir musaf yoktu. Ama e, kitapta bile görürsün. Kur'an-ı Kerim'de bile. E, Allah bu kitaptan bahsediyor yani. Kitabın ulaştığı herkesten bahsediyor. E, Zınni işaretler var. Bu işaretleri kullanmak, değerlendirmek o e, selefin Kur'an ve sünnetten istimbad ettiği şeyler. Veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiği şeyler. Mesela e, bir Ömer bin Hattab radıyallahu anh mescidi genişletirken buna dair yetkisi var mı yok mu meselesi farklı bir konu yani. Bu kitap ve sünnetten bir çıkış olmazsa olmaz. Mesela icma örneğinde olduğu gibi. Ee, bir hadiste şey tavsiye ediliyor. İleri gelenlerin istişare etmesi. Başlarına gelen meselelerle ilgili istişare etmeleri. Din tamamlandı evet. Tamamlanan dinde bunu söylüyor Allah Resulü Zay, zaten. Zıraş talifelerinin sünneti diyor. Veya işte istişare ederek ona karar versin e, yetki sahipleri diyor. Bu tamamlanmış dinin izin verdiği alanlar zaten. Mesela tamamlanmış din ama feraiz meselelerinde olduğu gibi ayrıntıları verilmemiş. Bu alanda etmeyi yetkisini tamamlanmış dinde veriyor Allah Azze ve veya mesela şeyde olduğu gibi e, hacdaki enan 90 miydi şeyin cezası kurbana işte e, Karar versinler diye getiriyor ya. Hatta kıyasatları getiriyor bunu. Bu umumi değil. O, o mesele hazır. Maide. Maide de mi? En ayda. 90. ayet olmasın. 90 veya 94. ayet de onun dengi bir hayvan takdir etsinler diyor mesela. i̇bn Abbas'ın hariciler okuduğu şey Değil mi? Değil. <gülüyor> Can, bugün feraiz meselesinde alimin fetvası gibi meselelerde alimin fetvası delildir dediniz ya. Evet. Biraz açıklayabilir misiniz hocam? Alimin fetvası derken burada sahabelerin fetvasını kastediyorum tabii. Yani feraiz alimi değilim. onlar çünkü onlardan sonra feraiz alimi bilmiyoruz yani. Yani alim dediğimiz zaman ancak onlardan nakledir. 90 Haydi hocam. Haydi 90. Doğuştan. Ne diyor? Sizdim. İkinizden adalara sayımı iki kişi hükmedecektir. Ee, çevirmiş de mihalde? Şeyin cezası değil mi? Hayvan cezasında. İhrabi kenaba öldürme. He. He. Yani biz hocam başta belirttiğiniz gibi şimdi Kur'an'da sünnete, ferahize dair bazı beyanları buluyoruz ama... E... Yani bunun manası alimin serbest bir şekilde hükmetmesi değil. Bu konuda... Ee, mesela sahabenin verdiği pek çok fetvalar var bize naklediler. Bunlardan sahih olanı tespit edip bunlara göre e, fetva vermesidir.